Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün din, şeriat ve fıkıh kavramları üzerinden İslam'ın hükümler mecmuasında manzumesini işleyeceğiz. Özellikle din, şeriat ve fıkıh şeklinde bir üçleme ilə başlıklandırmamızın da ...modern zamanlara denk düşen anlamlı bir boyutu var. Sabit din, dinamik şeriat şeklinde bir sloganla... ...dinin değişmez, şeriatın değişir olduğu yönünde tezler var. Şeriat değişirse fıkha zaten, hacet bile yok... Bugün inşallah bu kavramlar üzerinden bizim intisad etmiş olduğumuz, iman etmiş olduğumuz İslam'a nasıl bakmamız gerektiği hususunda, İslam'ın farklı alanlarda yani inançtan uygulamaya, amele, e, ahlaka, kişiliğe bir e, bütün olarak e, İslam ahkamının mecmuuna nasıl bakmamız gerektiği, neler asıldır, neler fer'edir, Değişebilir, değişmez olanlar, bunların sınırları nelerdir, öz vahiy ile sabit olanlar yahut içtihatla sabit olanlar, iklimden iklime değişenler, peygamberler çağlarında değişenler, değişmeyenler gibi özellikle dini hükümlerin kolay kolay tatbik alanı bulamamış olduğu modern zamanlarda bu konular hayli hararetle tartışılıyor. Bizim de İslam itikadını konuşmuş olduğumuz bu seminerlerde daha giriş sadedinde bu birkaç seminer oldu zaten başlayalım. Önce İslam'ın ortaya koymuş olduğu doğrular, yanlışlar görevler sorumluluklar bir bütün olarak ahkama nasıl bakmamız gerektiği yönünde kalıcılık, geçicilik itibariyle, vahye müstenid olan olmayan, içtihadi olan olmayan bağlamında böyle bir perspektifin yararlı olacağını düşündüğüm için böyle bir başlık koydum. Bu hafta da inşallah bu başlık etrafında konuşacağız. Din, şeriat ve fıkıh. Din, sözlükte لَنَا يَد۪ينُوا د۪ينَنْ Zül ve inkiyat anlamına geliyor. İbni Faris'in Mu'acem makayis vermiş olduğu tanım bu. Bir dil felsefecisi olarak aynı zamanda İbni Faris dal, ye ve nun harflerinden oluşan kelimelerin ortak anlamının inkiyat ve zül olduğunu söylüyor. İnkiyat boyun eğmek, bağlanmak, hükmü altına girmek, zül, e, alçaklık demek, kendini Küçük görmek, yüce bir makam karşısında acziyetinin, çaresizliğinin farkına varmak, idrakinde olmak demek. Buradaki özellikle bizim kastı mahsusumuza tekabül eden yanı. Medine Sözcüğü'nün de yine bu kökten geldiğini biliyoruz. Bunun büyük ihtimal ismi mekan olduğunu, dolayısıyla içinde... Ülül Emre itaat edilen, bağlılık gösterilen, sergilenen yer anlamına geldiğini ifade ediyor. İşte Medine, şehir, çöllere göre, kırsal alanlara göre, devletin yapılanmasının daha güçlü olduğu yerler olduğu için oralarda insanlar hiyerarşik yapıyla doğrudan temas halindedirler. Bu itibarla da Ülül Emre'nin siyasi iradenin Nüfuzu oralarda güçlüdür. Böyle bir tespitte bulunuyor. Keza adet dindir der Araplar. Buna da atıf yapıyor. Alışkanlıklar dindir. Önemli bir şeydir bu. Yani insanlar alışkanlıklarının boyunduruğu altına girerler. Onları kolay kolay terk edemezler. Onun etkisi altında kalırlar. Adet dindir. Evet. Deyn sözcüğü de, borç anlamına gelen deyn sözcüğü de aynı kökten geliyor. Deyn kelimesinde de ne vardır? Ee, bir zül, bir alçalma. Borç aldığın kişi karşısında bir efendim, minnet borcu Efendim duygusu, hissi de taşıma vardır. Bu da insana haliyle en azından o kimseye karşı bir tevazu hissi verir. Bunun için Araplar ne demişler? اَدَّيْنُ زُلُّنْ فِي النَّهَارِ ve gammun filleyli borç gündüz züldür gece gamdır kişiye evet dolayısıyla boyun eğmek hükmü altına girmek karşısında kendini küçük görmek acziyetinin farkına varmak gibi sözlük anlamlarından hareketle genelde de bu anlamlarla dinin Terim anlamı arasında da irtibatı kuran alimlerimiz itaat, bağlılık ve kendini karşısında aciz görmek, küçük görmek e, şeklindeki anlamlara vurgu yapmışlardır. Allah'ın hükmü altına girmek, onun karşısında kişinin kendisini aciz, çaresiz, ona muhtaç hissetmesi ve onun artık buyruklarına uyup itaat etmesi şeklinde dini tanımlarlar. bin kelimesinin biraz daha teknik olarak istilahi manası uyarınca Allah'a itaat edeceğimiz yahut uyarınca Allah'a itaatımızı sergileyeceğimiz, onun boyunduruğu altına gireceğimiz ve yine onun ve uyarınca Ona hesap vereceğimiz, mükafat yahut ceza ile mukabele göreceğimiz ilahi buyruklar bütününe, mecmuasına dinlenir. Gereğince, uyarınca Allah'a itaatimizi sergilediğimiz, uyarınca Allah katında hesaba çekileceğimiz, dolayısıyla ceza yahut mükafata nail olacağımız ilahi buyruklar bütününün adı dindir. İlahi Yani insanoğlunun Allah'a karşı bağlılığını, acziyet duygusunu, ceza onun nezdinde hesaba çekileceği bilincini en sahih biçimde ifade edeceği mekanizmanın adı, yapının adı din olmaktadır. Biz din üzerinden, dinin ihtiva etmiş olduğu ilahi buyruklar üzerinden, Allah'a bağlılığımızı, itaatimizi Allah karşısında hesaba çekilir olmaklığımızın bilincini taşırız. Biz Allah bundan dolayı bizi hesaba çeker mi çekmez mi sorusunun cevabını nerede ararız? Din bize bunun hesaba çekilecek bir konu olduğunu söylerse Allah bizi bundan dolayı hesaba çeker. İşte haramsa Allah bizi bundan dolayı hesaba çeker. Bunun ahirette bana bir Kazancı olur mu? Bir ödül, bir mükafat var mıdır benim için sorusunun cevabını da yine Allah Azze ve Celle'nin emirlerinde, teşviklerinde buluruz. Allah Azze ve Celle böyle bir şey emrettiyse, teşvik ettiyse, öyleyse bunun Allah nezdinde mutlaka bize dönük bir mükafatı, ödülü vardır deriz. Hem hesap bilincimizi, hem itaat ve bağlılık bilincimizin, E, bu manada muhtevasını oluşturan şey nedir? Dindir, dinin ihtiva etmiş olduğu ilahi buyruklardır. O bakımdan insanoğlunun dini öteleyerek Allah'la arasında bir tür inkıyat intisap şeklinde bir bağ oluşturması tamamen şeytanın bir tuzağıdır. Deist diye bugün bilmiş olduğumuz Allah'ın güya varlığını kabul eden ama peygamberi, kitabı ve dini kabul etmeyen çevreler vardır. Bunların Allah'la kurmuş oldukları bağ kesinlikle objektif değildir. Tamamen her bir deistin Allah'la kurmuş olduğu ilişki kendisine özgüdür. Son derece subjektiftir. Yani bir bakıma orada insan kendisini Tanrı yerine koyuyor. Tanrı'nın ağzıyla haşa kendisine bir takım ahlaki telkinlerde bulunuyor. Yahut bir kısım kısıtlamalar ve sınırlamalar getiriyor. Bu çerçevede oluşturmuş olduğu algıya, algıya, ahlak bilincine, hayat tarzına da bu adam ne diyor? Deizim diyor. Ben Allah'la bağımı bu şekilde kuruyorum. Peygamber, kitap, din beni bağlamaz. Ben bunlara inanmıyorum. Bunlar zaman içerisinde insanların üretmiş olduğu beşeri yapılardır. Allah insanlara Efendim herhangi bir aracı, bir kurum olmaksızın doğrudan hitap eder. Her insanın vicdanında, gönlünde, kalbinde Allah'a yürüyebileceği, onunla temas kurabileceği bir kanal vardır. Peygamber'e de, dine de gerek yoktur. Evet, bu tarihte de vardı benzeri akımlar. İşte bu Rahmanlar'da böyle bir işte haberin, dolaylı olarak da nübüvvetin bir bilgi kaynağı olmadığını iddia ederlerdi. Bizim kelamcılarımız Minel Nihal Edebiyatı'nda bunları konuşup tartışmışlardır. Evet, bu itibarla Allah'a bağlılığımızın, keza ona karşı itaat ve inkiyat duygunmuzun bilincimizin ve onun huzurunda hesaba çekileceğimiz yönündeki şuurumuzun muhtevası din tarafından belirlenir. Biz Allah'a namaz kılarak itaat ederiz. Allah'a emretmiş olduğu şeyleri yaparak, yasaklamış olduğu şeylerden kaçınarak itaat etmiş oluruz. Başka türlü Allah'a itaat edilemeyeceğini, başka türlü Allah'a bağlılık gösterilemeyeceğini, başka türlü de Allah katında mükafat yahut cezaya nail olmanın mümkün olmadığını biliriz. Dinin böyle bir arka planda derinliği var, deizmle çatışan. Buna işaret etmemiz gerekiyor. Şimdi bir de şeriat kelimesini açıklayayım. Ondan sonra dinle şeriatı karşılaştırmak e, mümkün olur. Şimdi şeriat kelimesiyle ilgili olarak da şera maddesinden geliyor. Şinra ve ayın maddesinden geliyor. Yine İbni Faris, Makaist'te çok önemli bir sözlüktür bu Makaist. Çok kadim bir sözlüktür. Özelliği nedir? Maceb Makaist-ül Lügan'ın. Kelimelerin mümkün mertebe en kök halini bulur ve o kökten türeyen kelimelerin ortak anlamını verir. İşte dal, ya ve nun harfleri e, ve bunlardan türeyen kelimeler özde, temelde inkiyat ve zül anlamına gelir. İşte şere'a maddesi ve bundan türeyen onlarca yüzlerce kelimenin ortak anlamı, Nedir? İşte bir şeyin, bir şeyi açmak, uzatmak, açıp uzatmak anlamına gelir şeklinde açıklama yapar. Artık bu bütün türevlerde mutlaka 3 aşağı 5 yukarı farklı dozajlarda, renklerde ve tonlarda bu anlam barınmaktadır. Kelimelerin, o kelimeler arası işte akrabalığın, o şecerenin görülebileceği anlamın nasıl kökten dallara doğru, geliştiğini takip edebileceğimiz bir eserdir. i̇bn Faris'in Nocem Makayesi'l Lugası. Arabiyyatla uğraşan arkadaşlarımızın kesinlikle kaynak olarak kütüphanelerinde bulundurmaları gereken bir kitaptır. Orada şerea maddesiyle ilgili olarak İbn-i Faris e, diyor ki açmak, uzatmak anlamlarına gelir. Burada kabaca ifade ediyorum bu anlamı. E, nitekim şeriat der Araplar su yoluna. Diyelim ki bir yerde bir kuru kuyu var yahut bir su birikintisi var. Ancak çölün ortasında yahut ormanın ortasında, dağların arkasında insanlar oraya ulaşması lazım. Oraya ulaşmak için insanlar ne yapıyorlar? Açıp uzatıyorlar. Açmak ve uzatmak anlamı var. Yani bir yol açıyorlar. O yol aynı zamanda ne oluyor? Ta kuyuya kadar, suyun kaynağına kadar da uzanmış oluyor. Kesinti olmayan, kaynağa kadar varabilen insanların selametle gidip, Su ihtiyacını karşılayacağı, dönebileceği yol, su yolu anlamında. Ragıp Isfahani söz konusu Arap dilinin sözlük Efendim birikimini Kur'an üzerinde çok maharetle tatbik etmiş bir isimdir. Müfredatı meşhurdur, Türkiye'de çevrilmiştir. O da din kelimesiyle kavram olarak Kullanmış olduğumuz din kelimesiyle Arap özür dilerim kavram olarak kullanmış olduğumuz şeriatla Arapların günlük hayatta kullanmış oldukları su yolu anlamındaki şeriat arasında yani ligavi mana ile istilahi mana arasında böyle bir ortak nokta tespitinde diyor ki insanlar nasıl su kaynağına su yolu yani şeriat üzerinden varıyor orada susuzluklarını gideriyor suya kanıyorlarsa aynı şekilde şeriat da insanların Allah'ın muradıyla, iradesiyle temasını sağlıyor. Şeriat, yani şeriatın ihtiva ettiği ilahi buyruklar bir kanaldır, bir aracıdır. Bizi Allah'ın rızasına ve muradına taşır. Orada insan ne olur? Zihnen ve ruhen suya kanar. Bir filozoftan da söz aktarıyor, ismini vermiyor. Ee, yıllarca diyor o filozof. Bir türlü şüpheden kurtulamadım, kanamadım diyor suya. Ne zaman dini buldum diyor. Din sayesinde susuzluğumu giderdim ve kandım. Evet suya kanmak anlamında tabii ki bu. Evet şeriatın böyle su yoluyla paralellik arz eden bir boyutu Isfani tarafından bu şekilde açıklanmış oluyor. Evet şeriat kelimesi bir de minhaç kelimesi var. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجَ Ayet-i kerimesinde Sizin her biriniz için şira ve minhaç kıldık, tayin ettik. Minhaç da açık yol anlamındadır. Açık, düz, rahat, gidilebilen. Şimdi dağdan baktığınız zaman orada patika yollar vardır. Siz onu göremezsiniz. Yahut bir şeyler görüyorsunuz ama acaba gerçekten o yol açık mıdır? Ulaşır mı? Geniş midir? Selametli midir? Bunu bilemezsiniz. Bu değil. Açık, rahat, güvenli. Gördüğünüzde, baktığınızda bu yolun sonu var. Bu yol bir yere varır. Beni ortada bir yerde bırakmaz. Diyebileceğiniz yola da minhaç denir. Şiraat diyor. Yani su yolu anlamında. Yanına Kur'an bir de diyor ki minhaç. Yani sizi suya götürür. Ayrıca açıktır, güvenlidir. Herhangi bir Yersiz, endişeye, korkuya kapılmanıza gerek yok. Dine, peygambere, peygamberlerin insanlara taşımış olduğu ilahi buyruklara güvenebilirsiniz anlamında. Evet. Şimdi şeriat ve din kelimeleri. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde geçiyor. Zaman zaman da bir arada geçiyorlar. Mesela Şura Suresi, 13. ayet-i olsa gerek. Evet. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَالصَّابِهِ Şeriat kelimesinin geçmiş olduğu yerlerde bir din vurgusu da var. Bir çoğunda. Burada olduğu gibi. Allah size dinden bir yol açtı. Yani Allah'la temas kuracaksınız, bir yol arıyorsunuz. Bu yol şeriattır. Allah'la şeriat dışı bir yolla temas kuramazsınız. Bütün yollar bir yerde kaybolur, biter. Siz büyük bir hevesle girersiniz. Heyecanla, coşkuyla, Orada yol almaya başlarsınız, bir süre sonra bakarsınız ki yol daralmaya başlıyor, engebeler çıkmaya başlıyor, bunalıma düşersiniz. Bir süre sonra ilerledikçe bunalıma düşersiniz. Neden? İlerledikçe yol o girişteki güven verici halini kaybetmeye başlar. Engebeler, karanlık, izbe noktalar, sapaklar derken zaman zaman önünüzde bir takım tümsekler oluşur. Bir yerde bir bakarsınız yol bitti. Zaman zaman oluyor işte karayolları sağ olsun. Bir bakıyorsunuz yol bitti. Yeni yol yapım çalışması var. döngeri Yol biter. E, onca yol teptiniz kardeşim. Nasıl döneceksin? 50 yılını verdin. Dön geriye. Hadi sen döneceksin de sana uymuş, inanmış yüzlerce insan var, binlerce insan var. Dönsünler bakayım geriye. Dönüp onlara ya bizim yolumuz yol değilmiş diyebilir misin? Zaman zaman etrafını öyle insanlar çevirir ki bunu diyecek olursun. Karaklius örneğinde olduğu gibi etrafındaki insanlar şuna şöyle bir bakarlar. Seni alırız aşağıya. Sakın. Biz bu yola yine devam ederiz. Biz hayatımızı koyduk. Sermayeyi koyduk. Artık devşirme zamanı. Sakın bu işe mani olma. Sen orada tek başına dönersin. Dönemezsin. Bir şey olur. Yani yanlış yola girmeyelim dönemeyiz. Şeriat ve min haç. Şira ve min haç. Açık, güvenli, selametli yol. O da peygamberlerin getirmiş olduğu yoldur. Ne felsefi yoldur ne ideolojilerin yoludur. Ne de diğer yollardır. Peygamberlerin açık aydınlık yolları ancak bizi rızayı ilahiye, muradı ilahiye taşır. İşte şera'alekum mined dini mâ vassâ bihi nûhân. Allah size din olarak öyle bir yol açtı ki, o bizim Nuh'a tavsiye ettiğimiz, emrettiğimiz, gir bu yolu takip et, sakın dönme sağa sola bakma dediğimiz yoldu. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana da vahyettiğimiz yol buydu. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ İbrahim'e ve Mûsâ ve İsa. İbrahim'e, Mûsâ'ya ve İsa'ya da vasiyet ettiğimiz, emrettiğimiz, tembihlediğimiz yol aynı yoldu ki اَنْ اَق۪يمُ الد۪ينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪ي Bu yolda şu en temel prensibin altını çizdik. اَنْ اَق۪يمُ الد۪ينَ Dini ikame edin, dinin hakkını verin. Sırtlanın dini hem kendi bünyenizde hem de sosyal hayatınızda omuzlanın ve kaldırın. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde sakın bölünüp parçalanıp kamplara, gruplara ayrılmayın. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Böyle devam ediyor. Bir başka ayet-i kerimede mesela Şura Suresi'nde yine 22. ayet-i kerimede Emlehum şuraka u şara'u lehum min ed-din ma lem ye'zen bihi Yoksa onların Allah'a ortak sayıp ilahlaştırdıkları bir kısım putlar, efendim sahte tanrılar var da onlara Allah'ın onaylamadığı, izin vermediği dinden öyle bir yol mu açıyorlar? Demek ki birileri Allah'ın dini diye insanlara yol bu yoldur deyip yollar açabilir. O yollara insanları çağırabilirler. Vaktiyle müşrikler de bunun içine düşmüşlerdi. Onlar da dünya ilahlarına ne diye tapıyorlardı? Bunlar bizi Tanrı'ya yaklaştıracak. Bunlar bizim Allah'la aramızda şefi'lerimiz, aracılarımız diyorlar ve onlara tapıyorlardı ibadet ediyorlardı. Evet. Şimdi burada da bu okuduğum iki ayette de din geçiyor şeriatla birlikte. Şöyle bir nüans var. Din kelimesinin Kur'an'da ekseriyetle iki anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bir, inkıyat, zül yani bağlılık, boyun eğmek, itaat etmek anlamında. Yani biz insanların Eylemi olarak geçiyor. Öznesi insandır. Dâne yedînü dînen. İtaat etti, inkıyat etti, hükmü altına girdi. Bir de az evvel de ifade ettiğim gibi mâ bih anlamında yani uyarınca sayesinde Allah'a itaat ettiğimiz onun hükmü altına girdiğimiz Emirler ve buyruklar mecmuası, ma'yudanubih anlamında da kullanılır masarların böyle iki türlü kullanımı vardır. Bir eylem olarak kullanılır, bir de böyle efendim o eylemi sayesinde uyarınca gerçekleştireceğimiz araçlar, şeyler anlamında da kullanılabilir. Din kelimesinin de bu anlamda kullanıldığını görüyoruz. Şimdi, inneddina indellahi'l-islam ayeti kerimesinde. Allah katında din İslam'dır ayeti kerimesinde bizim eylemimiz olarak geçmiyor. Zahir. Benim görüp anlayabildiğim bu. Orada nedir? Yani sayesinde Allah'a teslim olacağımız buyruklar mecmuası, o yapının adı, bu yapı kerimesini de çok kullanmak istemiyorum ama yapısalcılığa düşmeyelim diye, Efendim o yapının adı İslam'dır, başka bir yapı değildir. Ama şu ayetlerde mukhlisina lahu'd-din an aqimud-din ayetleri mesela. Özellikle mukhlisina lahu'd-din şeklinde Kur'an'da birçok ayet-i kerime var. Ona dini halis kılarlar. Yani dini Allah'a katışıksız biçimde arz ederler. Yani din burada itaat ve inkiyat. İtaat ve inkiyatlarını, bağlılıklarını, teslimiyetlerini şununla bununla katıştırmadan ve karıştırmadan saf, arı, duru tamamen Allah'a arz ederler. Burada da dinli anlamında? Din burada kişinin eylemi, tutumu anlamında. Yani inkiyat ve itaat. İşte Kur'an'da bu iki anlamı da hesap ederek din kelimesinin geçtiği ayetlere bakmak lazım. Şeriat kelimesinin geçtiği ve dinle birlikte yer aldığı ayetlerde de özellikle bunu hesaba katmak lazım. Şimdi Bir başqa ayet kerimede, mesela kerimədə, məsələ, ثımmə ceəlnəkə alə şeriatin minel emri. Orada din diye geçmez, minel emr diye geçer. Oradaki emr, Allahu alem din anlamındadır diyebiliriz. Yani Emir'den böyle çok önemli, değerli olduğu için emr denir ona. Başka bir emr akla gelmez. Şe'en, emr, iş, odur. dinden sonra biz seni, Bir şeriat yani bir açık, güvenli, selametli yol üzere kıldık anlamında bu ayet-i kerimeyi anlamak mümkün. Birçok ayet-i kerimede ed-dinul kayyim ifadesi geçer. Enteresandır. Tevbe 36. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bildiğimiz kameri ayların 12 olduğunu beyan eder. اِنَّ şuhur الشُّهُورِ اِنَّ اللّٰهِ اِثْنَٓا عَشَرَا شَهْرًا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ وَمَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ Allah katında gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın kitabında aylar 12'dir ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Tövbe suresinde. Ardından ne geliyor? ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ Bu Allah'ın dost doğru dinidir. Dost doğru din budur. Yani 12 aydan Ve bunların dördünün haram ayı olduğundan bahsediliyor ve bu haram aylarda وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ Bu aylarda sakın birbirinize haksızlık etmeyin, kanına, canına, malına kastetmeyin deniyor. Ardından da bu kayyim bir dindir, dost doğru bir dindir ifadesi geçiyor. Din burada haram ayları da içine alan ve haram aylarda özellikle insanların malına, canına kast edilmemesi buyruğunu e, ihtiva eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor din. Bu itibarla din sadece inanç esaslarından oluşur. Emirler, yasaklar şeriattır deyip dinle şeriatı birbirinden ayırmak demek ki çok da sağlıklı bir şey değil. Tevbe 36'da olduğu gibi görüyoruz ki haram ayların hürmetini idrak edip o aylarda zulmetmemek ki bu bir tutum bir ahlak aynı zamanda inançtan öte. Bu da bir din olarak ifade edilebiliyor. Ben bu ayetleri böyle inceledikten sonra hem şeriatla ilgili ayetler değişik türevleriyle hem dinle ilgili ayetleri inceledikten sonra e, bende hasıl olan kanaat o ki din genel olarak Allah Azze ve Celle'ye inkiyadımızı sergileyeceğimiz çerçevenin adıdır. Şeriat nedir? Bu çerçevenin muhtevasıdır. Nitekim Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani ilk Resul'den son Resul'e kadar bütün Resul'lere Allah Azze ve Celle'nin din diye vaz ettiği, beyan ettiği, yol olarak açmış olduğu şeriatların hepsinin ortak olduğunu görüyoruz. Nuh'ta da aynı şeyi vaz etmiş, İbrahim'de de, Musa'da da, İsa'da da ve Efendimiz'de de. Bu itibarla din aslında... Bir çerçeve. Yani Allah'a inkiyadımızı uyarınca sergileyeceğimiz genel yapının çerçevenin adı. Ama bunun için bunun içi Allah'ın şer'a ettiği, açtığı, beyan ettiği, vaz ettiği hükümlerle doluyor. Bu hükümlerin bir kısmı vardır. Zamana, mekana, ümmetin durumuna bağlıdır. Bir başka peygamber gelir, söz konusu hükmü. Yine Allah'tan aldığı talimatla neskedebilir edebilir. İsrail oğullarının bir kısım uyguladığı hükümler vardı. Allah Azze ve Celle kendisi ayeti kerimede bunları zaten bildiriyor. Maide suresinde de geçiyor. Biz onlara işte şunu şunu işte hayvanların belli bölgelerini içyağı vesaire bunları haram kıldığını Allah Azze bildiriyor. Ama daha sonra bir başka ayeti kerimede Efendimiz'i takdim eden bir ayeti kerimede de ne diyor? Peygamberimizi tanımlarken, takdim ederken İsrailoğullarının üzerlerindeki yükü kaldıracak peygamber. Yani daha sonra bunları Allah Azze ve Celle nesk ediyor. İsrailoğullarında meşru olan bir hüküm ki şeriatın bir parçasını oluşturuyor o, ilgili haramlar. Efendimiz zamanında ne olmuş? Nesk olmuş. Bu itibarla şeriatın içinde değişen hükümler de vardır. Değişmeyen hükümler de vardır. Ancak Bu hükümler içerisinde değişenlerin değişebilirliği ancak neyle mümkündür? Vahiy ile mümkündür. Yani şeriattan herhangi bir hükmün değişimi yine bir peygamberin ağzından gerçekleşir. Bir peygamber bir önceki peygamberin getirmiş olduğu bir hükmü Allah'tan aldığı talimatla kaldırabilir. Yahut kaldırma ifadesini kullanmayalım. Nesih ifadesini kullanalım teknik anlamıyla. Ona da deyince hatırlatırsınız. Onun uygulama süresinin dolduğunu insanlara bu şekilde göstermiş olabilir. Bu itibarla şeriatların değişebilirliğinin peygamberlik tarihinden sonraya yansıyan tarafı yoktur. Efendimiz son peygamberdir. Onun getirmiş olduğu şeriat kıyamete kadar bakidir, evrenseldir. Artık onda herhangi bir değişiklik olmaz Şimdi bir de fıkı kavramına değineyim. Yine bunların üçünü birden toparlayacağım. Fıkı kavramı da anlamak anlamına geliyor. Yani İbni Faris idrak ve ilim manası veriyor. Bir şeyi kavramak, bilmek anlamına gelir diyor. Ragıp Isfani biraz daha detay veriyor. Diyor ki şahit vasıtasıyla gaibi idrak etmek. Gördüğümüz, duyularla algılamış olduğumuz bir şeyden görmediğimiz, algılamadığımız bir başka şeyi idrak etmek. Bunun adı fıkıhtır. Yoksa alalada bilmenin adı fıkı değildir. Orada bir tevessül ifadesini kullanıyor. Tevessül. Tefaull babındaki tekellüfü göz önüne getirin. Tekellüfte ne vardı? Biraz zorlanmak vardı. Merhale merhale belli bir noktaya varmak vardı. Bu itibarla fıkı bir süreç işidir. Yavaş yavaş şahitlerden hareketle gaibe ne yaparsınız? Merhale merhale bir usul ve esaslar zinciri paralelinde ulaşırsınız. Fıkıh bu itibarla din bilgisi olarak tanımlanabilir. Çok çok genel ve kaba tarifiyle. İmam Azam bu Hanife'nin meşhur tanımı ma'rifetun nefsim ma leha ve ma aleyha daha geniş bir perspektifi bize gösteriyor. Nefsin, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi, yararına ve zararına olan şeyleri bilmesi bir, o kadar değil. Sorumluluklarını ve haklarını bilmesi, ödevlerini ve haklarını bilmesi şeklinde de açımlayabiliriz Bir bütün olarak Allah Azze ve Celle'nin kişinin kendisine hitap eden hükümlerini bilmesi diye anlayabiliriz. İmam Şafii'ye dayandırılan Çok yaygın bir başka tanımda nedir? Tafsili delillerden Efendim e, çıkartılan ameli ve şer'i hükümlerin bilgisidir. Tafsili deliller dediği tek tek ayetlerde, hadislerde karşımıza çıkan belli bir kısım işlerin yapılmasını yahut terk edilmesini bizden isteyen, teşvik eden yahut isterseniz yap, isterseniz yapın, isterseniz yapmayın deyip takhir eden bu tür birçok nas var, ayetler ve hadisler var. Söz konusu naslardan müçtehitlerin belli metotlar kullanmak suretiyle çıkartıp formülleştirmiş olduğu, yasalaştırmış olduğu maddeler halinde fıkıh kitaplarına geçen söz konusu Efendim bilgilere ne denir? Fıkıh denir. Biraz teknik anlamıdır tabii bu. Haşyetullah'ı da bunun içine koymuştur Selefi Salih'in. Söz konusu hükümleri bilmek sadece zihinsel bir ameliye değildir. Bunun mutlaka insanın kalbine, ruhuna, kişiliğine, duygularına yansıyan tarafı olması gerekir demişlerdir. E bu itibarla Haşyetullah'ı da fıkhın mazmununa dahil etmişlerdir. Allah'tan korkmayan adama istediği kadar Allah'ı bilsin, tanısın ki o bilgi ve tanımda tartışılır. Asla fakih olamadığını, olamayacağını söylerler. Şimdi dikkat ettiyseniz din Allah'tan gelen buyruklar topluluğu uyarınca Allah'a itaat ve inkiyat sergileyeceğimiz buyruklar mecmuası şeriatta tek tek açıklanmış olan bu buyruklar vaz edilmiş, beyan edilmiş olan bu buyruklara isim olarak kullanılıyor. Din genel çerçeveyi ifade ediyorsa Şeriat da tek tek bu muhtevayı ifade ediyor. Fıkıhta söz konusu muhtevaya dair, söz konusu çerçeveye ve muhtevaya dair, dine ve şeriata dair kişinin kavrayışını ifade ediyor. İdrakini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunlara, çerçevesi itibariyle din, muhtevası itibariyle şeriat diyoruz. Bu kanunları bilip kavramak ve bu kanunlar üzerinden Hayatımızda karşılaşacağımız problemler, ihtiyaçlara paralel olarak da kıyas yaparak, içtihat yaparak, çeşitli mekanizmaları işleterek ulaştığımız bütün yeni yeni hükümlere, kurallara, bilgilere topluca ne diyoruz, fıkıh diyoruz. Mesele anlaşılmıştır. Şimdi, Fıkıh kitaplarına baktığımız zaman şöyle bir burada nüans da var arkadaşlar. Fıkıh kitaplarına baktığınız zaman diyelim ki açtınız mültekayı açtınız. Bir Hanefi mezhebi özellikle iftih için hazırlanmış hazır pratik bir fıkıh kitabıdır. Açtınız orada riba bahsi faiz var. Faizi tanımlıyor ve hükmünü orada söylüyor. Şimdi burası Fıkhın bir kısmını oluşturduğu gibi. Keza ribanın detaylarına iniyorsunuz. Diyelim ki Hanefiler diyor ki, tartıyla, ölçüyle alınıp satılan mallar, bunlar birbirleriyle alım-satım sırasında, takas sırasında fazlalık olursa, yahut vadi olursa bu faizdir diyor. Bu itibarla diyelim ki, Bilgisayarla bilgisayarı değişiyorsunuz. Burada fazlalığın yahut fazlalığın olması faiz değildir diyor. Yani söz konusu hükümler, bu anlatmış olduğum hükümler orada geçiyor. Şimdi hem faizin haram olduğunu söyleyen, konunun daha girişinde ayetle, hadisle sabit olan bir hüküm var orada. Hem de detaylara indiğiniz zaman Hanefi mezhebinin imamlarının ayetlerden, hadislerden içtihat yaparak çıkartmış olduğu talih, feri hükümler de var. Ama fıkıh dediğimiz zaman işte mültekanın hepsine fıkıh diyoruz. Bu itibarla işte fıkıh beşeri alanın adıdır. Şeriata dair insanın kavrayışıdır diyecek olursak ve burada bırakacak olursak yanlış anlamaya yol açabilir. Fıkıh kitaplarıyla fıkhın bir eylem olarak tanımı birebir birbirini örtüşmez. Fıkıh kitapları şeriatı da içerir. Bir bütün olarak baktığınız zaman dindir. Muhtevasına tek tek baktığınız zaman büyük oranda şeriattır ve belli oranlarda da nedir? fıkıktır Genel o çerçeve Allah Azze ve Celle tarafından biz kendisine uyarınca inkıyat gösterelim diye göndermiş olduğu bir çerçevedir. Biz o çerçeveyi Kur'an'dan, sünnetten almışız. Bu çerçevenin muhtevası O hükümlerin bir kısmı, özellikle ayetlere, hadislere dayanan kısmı şeriattır. Bunlara kıyasla yahut çeşitli içtihat yöntemleri kullanılarak tefri, tahric edilen, altı doldurulan talih kısmı ise, geri kalan kısmı ise bu da nedir? Fıkıhtır. İşte fıkhul imam ebi hanife, fıkhul imam eşşafi'i şeklinde anlayabiliriz. Ama şeriatul İmam ebi hanife denir mi? İmam-ı Azam'ın şeriatı, İmam Şafi'nin şeriatı denmez. Ebu Hanife'nin dini denir mi? Denmez. İmam Şafi'nin dini denmez. Din, şeriat ve fıkı arasındaki bu farkı bu şekilde kavrarsak, neden Ebu Hanife'nin fıkı deniyor da, yahut Hanefilerin fıkı deniyor da, neden şeriatı yahut dini denmiyor, bunu da görmüş oluruz. Neden bir bütün olarak şeriata, Değişebilirler alanı gözüyle bakamıyoruz. Neden bir bütün olarak şeriata, tarihi şartlara bağlı olarak peygamberlerin gelip Allah'tan aldığı talimatla bir kısmını nesk ettiği, yenisini getirmiş olduğu bir alan gözüyle bakamıyoruz? Herhalde bu açıklamalarla bunlar anlaşılmış ve yerine oturmuş oldu. fıkı dendiğinde fıkıhla fıkıh külliyatını, literatürünü birbirine karıştırmamamız lazım. Fıkıh dendiğinde eğer bir idrak ve bilgi olarak fıkı ele alıyorsak doğru bu beşeridir. İmam-ı Azam'ın, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik ve hatta daha sonraki dönemlerde yaşamış birçok fukahanın fıkıdır, idrakidir. İmam-ı Azam'ın ilgili ayetten anladığıdır diyebilirsiniz. Bu manada fıkı ifadesi beşeri bir çaba olarak, eylem olarak ortaya çıkar. Ama Fıkıh literatürüne baktığınız zaman, onun ihtiva ettiği muhtevaya baktığınız zaman, az evvel de örneğini verdiğin gibi onun içinde ne vardır? Ayetlerle, hadislerle sabit olan üçümler de vardır. Bu itibarla bunlar şeriattır. Hatta genel çerçeveye baktığınız zaman bu dindir. Sizin dininiz nedir? Bizim dinimiz bu kitapta anlatılan şeydir dediğinizde yanlış olmaz. Ama dinin içinde şeriat var. Şeriatın içinde, eteklerinde fıkıh da var. Bu itibarla şeriatı dinden, dini şeriattan, fıkıh şeriattan, şeriatı fıkıhtan ayırmak son derece zordur, karışıktır ve kafa karıştırıcı bir şeydir. Biz temelde neye bakmamız lazım? Fıkıh mıydı, şeriat mıydı, din miydi ayrımı çok hassas, kullanışlı, güvenli bir ayrım değil. Bu kavramlar üzerinden ilgili ayrımı yapmak bizi yanıltabilir. Biz nereye bakmalıyız? Biz özde bir şey nasla mı sabittir yoksa içtihatla mı sabittir? Ona bakmamız lazım. Vahiyle mi sabittir yoksa içtihat ve nazarla mı sabittir? Bu ilgili hükmün, dini bilginin kaynağı nedir? Bunun kaynağı eğer açık ayet yahut açık ve sahih hadisse bu şeriattır. Eğer bunun kaynağı ayet hadis değil yahut açık ayet hadis değil, üzerinde bir tür istimbat faaliyeti yapılmış, bir istimbat neticesinde çıkartılmışsa, dolayısıyla Ebu Hanife merhum böyle demiş, İmam Şafii böyle demiş, Beliki şöyle demiş diyorsa, o zaman fıkıh burada devreye giriyor. Çünkü idrak, anlayış burada devreye giriyor. Fıkhın özellikle de, şahitten gaibe ulaşmak anlamını, Ragıp Isfani'nin altına çizmiş olduğu bu anlamı düşünürsek, yani, ve al ve riba Allah ticareti helal, Ribayı haram kıldı ayeti kerimesinden. Riba haramdır şeklinde bir sonuç çıkarmak fıkıh değildir. Dolayısıyla Kur'an ve hadis naslarında çok açık net biçimde ifade edilen hükümleri doğrudan bilmek. Bu fıkıh olmaz. Bunlar üzerinden bunları şahit sayarsak bunlar üzerinden bir talil çalışması yaparak illetler tespit edip bu illetler üzerinden kıyas yapmak, o kıyasla İşte dolayısıyla şu, şu, şu da bu hükme girer. Bütün olarak kıyas dediğimiz, kaide dediğimiz, bir bütün olarak Kur'an ve sünnetin ahkamının omurgası, ilgili ahkamın vazına sebebiyet veren, sebep teşkil eden oradaki genel Efendim yasalar, e, o yasalardan hareketle hakkında ayet ve hadis bulunmayan meselelerde bu da şöyle olmalıdır. Burada böyle olmalıdır, şu caizdir yahut şu caiz değildir şeklinde imamlarımızın, fakihlerimizin varmış olduğu nihai kanaatlar evet bunlar fıkıhtır. Çünkü burada ne var? Şahitten gaibe bir tevassül var. Doğrudan, basit, efendim kolaydan ulaşılmış bir şey değildir. Bu inceliği göz önünde bulundurarak baktığımız zaman elbette ki şeriatla fıkıh arasında ayrım yapmak mümkün olur. Ama fıkıh literatürü Fıkıh kitaplarının muhtevası dediğimiz zaman iş değişir. İşte o literatür, ilgili muhteva dediğim gibi içinde doğrudan açık net biçimde ayet ve hadislerin ortaya koyduğu hükümler var. Fıkıh değişmelidir arkadaş, fıkıh beşeri bir yapıdır. İçtihattır nihayetinde diyerek fıkıh külliyatına işaret etmek bir yanıltmacadır. Fıkıh külliyatına işaret ettiğinizde ne yapmış olursunuz? İçindeki ayetleri ve hadisleri de ayet ve hadislerle sabit olan, değişmez, şaşmaz, İslam'ın hükümlerinde hepsini içtihatla sabit, işte dönemin maslahatına, örfüne, set i zarai anlayışına ve değişebilir bir kısım kriterlere göre hasıl olmuş hükümlerle bunları iç içe katarsınız. Elma ile armudu bir yanda bir yerden yemeye kalkarsınız ki bunun sonucu hiç de bizim için selametli olmaz. Bu bakımdan din, şeriat ve fıkıh kavramları üzerinde konuşurken hassas olmamız lazım. Hakim söylem, nispeten doğru, haklı olduğu yerler var. Ama kesinlikle yanlış söylediği, haksız olduğu yerler de var. Kafa karıştırdığı kesinlikle sabit. İşte sabittin dinamik şeriat algısı. Dinler sabittir. E nedir onlar? Çok temel inanç yasalarıyla ahlak yasaları. O kadar. Yani Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Tevhid. Ahlak yasaları olarak da nedir? Sosyal adalet mesele. Bunları biraz daha genişletebilirsiniz. Dini, itikat ve ahlaka eşitleyen, onun dışında kalan faizin haramlığından tutun, cihada, tesettüre, belki ibadetlere kadar, oradan et değilim, belki ibadetleri dine koyabilirler. Haramlar ve helallar dünyası. Bizim sosyal hayatımızı, siyasi hayatımızı, İktisadi hayatımızı biçimlendiren, Allah'a inancımızın ve ahlakımızın sosyal hayatta karşılığını oluşturan yapıya bir bütün olarak dinamik ismini vermek. Yani değişebilir, konjektürel bu şekilde bir yaklaşımla bunlara yaklaşmak yanıltıcıdır. Bunlar içerisinde değişebilir olanlar, zamana Çağa bağlı olanlar, ümmetin kendi sosyolojik şartlarına bağlı olanlar, Zaten ne olmuştur? Son din İslam'a kadar değişeceği kadar değişmiştir. Son din İslam'da da tedris süreciyle, nesih süreciyle değişen değişmiştir ve en nihaya son şeklini almıştır. Artık o şeriat dinamik olarak düşünülemez. Yani konjektüre göre, şartlara göre değişebilir. Gözüyle ona bakmak doğru değildir. Ancak şu vardır. Gerek ayetler içerisinde, gerek hadisler içerisinde tahlil çalışması yapılır. Usulü bir kavramdır bu. Usulü fıkhın meşru, sahih araçlarını ve yöntemlerini kullanmak suretiyle tarihte fakihlerimizin de müstekidlerimizin yaptığı gibi tahlil çalışması yapmak suretiyle nasların arka plana nüfuz etmek suretiyle oradaki illetlerden hareketle günümüzde ilgili hükümlerin uygulama alanında İllet üzerinden bir karşılaştırma yapılabilir. Söz konusu illetler bugün eğer geçerli değilse ilgili hüküm kalkmaz, nesk olmaz askıya alınır. Çünkü hükümler illetleriyle de varan ederler. İllet tahakkuk etmezse hüküm tahakkuk etmez. İlletin olmadığı yerde hüküm de askıya alınır. Yahut söz konusu illetten hareketle fakih ne yapar? Söz konusu hükmün bugünkü uygulama alanında yetersiz kaldığını, eksik kaldığını düşünürse söz konusu illeti işletir. O hükmü ne yapar? Geliştirir. O hükmün yanına takviye efendim bir kısım hükümler, yan hükümler ekleyebilir yahut hükmün içini zenginleştirebilir. Örneğin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın atlarla ilgili bir içtihadı vardır. Hanefi mezhebi tarafından da alınmıştır. Birçok mezhep tarafından alınmıştır. Şimdi Efendimiz zamanında Mekke Medine coğrafyası. Hele Efendimiz dönemini düşünün. Atların az olduğu bir coğrafya. Daha çok develerin efendim olduğu bir coğrafya. iklim olarak. Zaten fakir insanlar. Atı olanlar da çok fazla yok. Olanların da belki çok fazla atı yok. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat kalemlerini sayarken at yok. Attan zekat alınmıyor. Çünkü at diye zekat verilecek kadar, gündem olabilecek kadar böyle bir vaka yok. Ama Hazreti Ömer döneminde, Ar Lavan, bakıyorsunuz, artık Irak, Şan toprakları, İran toprakları, Mısır toprakları fethediliyor. Verimli topraklar, oralarda öteden beri medeniyetler kurulmuş savaşlar yapılıyor. At çok önemli bir savaş aracı, bir ulaşım aracı olarak da kullanılıyor. O bölgenin iklimine de uygun bir efendim hayvan, ulaşım aracı artık bir at patlaması yaşanıyor. Hem savaşta kullanıldığından dolayı at değerli hem de o iklimde efendim atlar bol bir taraftan Mekke, Medine diye geliyor. Artık e, bölge Arapları atlarla da tanışmış oluyor. Yoğun biçimde atta da ...ulaşım kültürünün içine giriyor. Ve çok pahalı dediğim gibi. Yani bir at onlarca devenin... ...fiyatında olduğu söyleniyor. Şimdi Hazreti Ömer Radyanat diyor ki... ...yani biz deveden zekat alıyoruz... 5 deveden bir koyun alıyoruz... ...onlarca deve değerindeki bir at... ...onlardan 100 tane de olsa zekat almıyoruz. Olur mu öyle şey diyor. Atlardan da... ...zekat alıyor. Yani Efendimiz zamanında... ...ilgili ayetler, ilgili hadisler... ...buna yakından tanık olmuş birisi olarak... ...fakihun nefs birisi olarak Hazreti Ömer... Oradaki illeti kavruyor. O illeti dönemindeki uygulama alanında karşılaştırma yaptığında bakıyor ki bu illete göre her ne kadar hükmün lafzında at yoksa da illetinde mazmununda bu vardır diyor ve hükmün uygulama alanını geliştiriyor. Hükmü bu yönde geliştirmek mümkündür. Zaman zaman da illet tahakkuk etmediği için hüküm olabilir? Askıya alınabilir yahut zaman zaman zaruret prensibi devreye girer. Zaruret prensibi üzerinden hükmün de uygulanamadığı anlar olur. Ama hüküm değişmez. Bu hükümler konjöktüreldir, tarihseldir. Dolayısıyla bu hükümler efendim o dönemde geçerliydi. Bugün faize bizim yeni bir tanım yapmamız lazım. E, yaptın yeni bir tanımı doğru günümüzde bir yepyeni bir faiz müessesesi var. Banka faizi birebir tarihteki tefecilik faizi ile örtüşmüyor. Ama işte günümüzdeki faiz uygulamalarını geçmişteki faiz uygulamalarıyla Garip biçimde karşılaştırıp da ilgili ayetin içeriğini boşaltacak şekilde bir sonuca varmak. Hz. Ömer gibi zenginleştirecek, alanı genişletecek değil. Tamamen boşaltıp uygulama alanı bırakmayacak. Bal gibi faiz olan bir kısım uygulamaları tarihteki riba değildir bunlar diyerek. içini boşalttığı için tamamen meşru ve mubahlar alanına dönüştürecek olan bir içtihat anlayışı. İşte dinamik şeriat anlayışı kesinlikle son derece anlayacak. Efendim tahrip edicidir, tahrif edicidir. Bunun usulle, İslami ilimlerle, İslami akılla da bağdaşır bir tarafı yoktur. Evet. Hep ben konuştum soru sormuyor musunuz? Şimdi dinin değişmez, sabit, şeriatın dinamik değişebilir olduğu yönündeki iddialar birkaç argümandan besleniyor. Bir, din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çoğul olarak hiç geçmez diyorlar. Edyan kelimesi modern bir kavramdır. Ya da en azından Kur'an'i bir kavram değildir. Kur'an'da din İslam'dır. Ve bütün peygamberlerin intisap ettiği, süluk ettiği bir dindir. Amenna ve sattakna. O din birdir ama şeriat mesela likullin ca'alle minkum şir'aten ve minhaca ayet kelimesinde peygamberlere hitaben yahut ümmetlere hitaben her birinize bir şiriat ve minhac takdir ettik kıldık demek ki her birinin ayrı ayrı şeriatı da minhacı vardı şeriatlar tekessür ediyor ama din tekessür etmiyor şu halde din tek şeriatlar çok şimdi bu yaklaşım tarzı dediğim gibi Doğruları da yanlışları da barındırıyor. Hassas burada olmak gerekiyor. Bir defa dinin çoğun olarak Kur'an'da geçmediği iddiası yanıltıcı bir iddiadır. Fetih suresini hatırlayın. لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ ifadesi vardır. Cemil sigasıyla geçmiyor ama kül tekidini almakla beraber muhtevası cemilenmiş oluyor. Bütün dinlere diyoruz değil mi? Allah İslam'ı Peygamberi Muhammed'in davet ettiği o dini bütün dinlere üstün kılacak, zahir kılacak. Bu birkaç surede var, saf suresinde de var. Kulli Burada din kulli, eddin kulluh, din ve kulluh, efendim kavramları bize demek ki dinler şeklinde, bütün dinler, diğer bütün dini yapılar şeklinde bir anlam veriyor. O bakımdan çoğul sigası yoktur falan diyerek yola çıkmak da çok isabetli olmaz. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَا ayet-i kerimesiyle ilgili farklı tefsirler de var. Bu tefsirlere göre her birinize şirat ve minhaç kıldıkta her birinizin ayrı ayrı şirat ve minhacı vardır değil diye anlayanlar da olmuştur ama e, zahir olan böyle değil. Çünkü çoğullar ne olur? yani gerçi o iddiaya göre rakibel kavmu devab behum çoğul çoğulla mukabele olsa tamam her bir peygamberin her bir ümmetin ayrı bir dini olur ama çoğul tekille mukabele olsa likullin cealna minkum şiraten ve min haca şira ve min haç bir ama kül yani peygamberler ve ümmetler çoğul Buradaki tekabül ne oluyor? Müfredin onlar arasında paylaşılması oluyor. Yani her birinize aynı şirat ve minhacı takdir ettik olmuş olur. Velev bu ayeti kerimeye böyle yorum yapılsa bile biraz fazla detaya girdim farkındayım. Sonuçta biz başka ayetlerde İsrailoğullarına vaz edilen bazı hükümlerin Efendimiz zamanında kaldırıldığını biliyoruz. Nikahla ilgili, haremlikle ilgili, mahremler, namehremlerle ilgili Evlenilebilecek olanlar, evlenemeyecek olanlar bu tasnifle ilgili Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize kadar Allah'ın hükümlerinde de o seyir içerisinde neshin olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan dinler arasında neshin olması da şeriatların peygamberler tarihi içinde değişebilir olduğunun bir delili olarak hiç de bu ayeti kerime ile istidhal etmesek bile yeterlidir. Bunu da arz etmiş peygamberler. Olayı. Nesk ile ilgili bir şey söyleyeceğim dedim. Şimdi e, daha önceki peygamberin getirmiş olduğu bir hükmü daha sonra gelen bir peygamber peygamberdir. Allah'tan aldığı talimatla ne yapar? Nesk eder. Nesk bizim Hanefi imamlarının ekseriyetinin yorumuna göre nedir? Sabit bir hükmü kaldırmak değildir. Cessas buna şiddetle karşı çıkar ''Sadece önceki hükmün müddetini beyandır.'' Biz insanlar olarak önceki hükmün ne zaman sona ereceğini bilmiyorduk. Biz onun ebedi olduğunu zannediyorduk. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu yeni hükümle müddet buraya kadar. Önceki hükmün uygulama süresi doldu demiş oluyor. Dolayısıyla neshte anlaşılmayacak sonraki hükümle önceki hüküm arasında bir çatışma kurgusuna kapılmak doğru değil. Bir çatışma yok. Allah Azze ve Celle sadece ne yapmış oluyor?' Cessasın beyanıyla. İmam Matül'de de böyledir. Birçok Hanefi usulücü de böyle açıklar. Allah Azze ve Celle gönderdiği yeni hükümle önceki hükmün süresinin dolduğunu bildirmiş oluyor. Baştan beri zaten o hüküm, ikinci hükmün geleceği gün zaten sona erecekti Sadece Allah bunu bize bildirmedi gevşeklik olmasın diye. O hüküm ebediymiş gibi yaklaşalım ona, tutunalım, uygulayalım o aşkla, o heyecanla Ve Allah Azze ve Celle günü geldiğinde süresini zaten biliyor ezelden. İkinci hükümle onu böylece ne yapıyor? Müddeti doldu diye bize artık yeni bir uygulama hükmü, yeni bir uygulama başlatmış oluyor. Nerelerde nesk olur meselesi? Özellikle Allah'a yalanın atfını yahut cehaletin atfını gerektirmeyecek bir konsept içerisinde nesk olur. Yani Haberlerde nesk olmaz. Önceki dinlerde, önceki peygamberlerin kıyamete dair, işte deccala dair, Efendimiz'in hadisinde geçiyor, kıyamet alametlerine dair, önceden vermiş olduğu haberler, sonradan kalktı. Yani marifette ne olmaz? Marifette nesk olmaz. Çünkü önceki bilginin, sonradan nesk yeni bir bilginin gelmesi demek, haşa Allah'a cehalet isnadı demektir. Beda görüşünde olanların savunduğu gibi, Haşa Allah baştan bunu bilmiyordu. Sonra işin iç yüzü zahir oldu ve bilgisini değiştirdi. Hayır. Peygamberlerin getirdiği marifet Adem'den Muhammed'e. Salavatullahi <gülüyor> ve selamuhu ala nebine ve ma'leyhim Hepsinin getirdiği marifetullah, marifet birdir. Marifte nesk olmaz. Haberlerde nesk olmaz. Cessasın saymış olduğu mutezili kimliğini de hesaba katarak burada söyleyeyim itikadi alanda nesk olmaz, keza ahlaki alanda adil ve tevhid sınırlarına giren konularda nesk olmaz diyor. Yani Allah tasavvuru ile ilgili, ahiret tasavvuru ile ilgili, peygamber tasavvuru ile ilgili e, genel olarak e, bunları da maarif dairesine koyabiliriz. Buralarda da nesk olmaz çünkü buralarda neskin olması demek önceki sözün buralarda hak teayyün ettiğinden bir olduğunda önceki hükmün yalan olduğu şeklinde bir sonuca yol açabilir Allah yalandan münezzeh olduğuna göre bu gibi konularda nesk olmaz. Olmamıştır da. Burada olayın teorik çerçevesini çıkartıyor. Ancak amele konu olan şeyler, uygulamalar, bazı yasaklamalar yahut bazı ruhsatlar bunlar ne olabilir? Nesk olabilir. Bunların vakitleri, iç düzeni zaman içerisinde oturabilir. Zaman içerisinde geliştirilebilir. Önceden uyguladığımız bir şeyin Daha sonra inen yeni bir hükümle artık uygulanamaz olması önceden uygulandığımız şeyin daha sonraki hükmün geldiği güne kadarmış süresi. Bu buna işaret eder. Demek ki daha sonraki hüküm geldiğinde bunun süresi dolacakmış. Allah Azze ve Celle baştan bize bildirmedi. Dolayısıyla bu baştan beri ebedi değildi. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle önce bir şey söyledi ardından bizden bir şey istedi ardından da pişman oldu vazgeçti. Öyle olmasundur, böyle olsun falan gibi kurguya kapılmak e, için elimizde herhangi bir veri de yok. Bunun bir dayanağı ve mesleği yok. Evet, şimdi arkadaşlar ben konuyla alakalı, ben ne kadar daha notlarım varsa da e, bence çerçeve anlaşılmıştır. E, sorular varsa onları alayım. Yoksa ben yine söze devam ederim. Bu haftanın sorularını alalım. Önce ondan sonra. Sünnet ayeti nesheder mi? Anefilere göre eder. Şafilere göre etmez. Yani sünnetin de kaynağı vahiy olduğu için ayetle sünnet arasında kaynak itibariyle bir fark yoktur. Sünnet ayeti nesheder dediğimiz zaman herhangi bir hadis kitabında görmüş olduğumuz bir rivayeti ayete tercih ediyoruz. Böyle olaya sığca, efendim biraz da provoka provokatif bir gözle bakmayın. Buhari'yi Kur'an'a mı tercih ediyoruz hocam? riyav Salih'inde gördüğümüz bir hadisi şimdi Kur'an'a mı tercih ediyoruz falan diye. Böyle asla sizi tahrik etmesinler. Biz sünnet deyince ne anlıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı talim için, Kur'an'ın mücessem bir örnekliğini tesis için Allah'tan almış olduğu vahiy ile inşa etmiş olduğu modeli anlıyoruz. Bunu sözleriyle, tavırlarıyla, uygulamalarıyla, talimatlarıyla, çeşitli yollarla Efendimiz ne yapmıştır? 23 yıllık hayatında bu modeli inşa etmiştir. Bütün boyutlarıyla. İşte o model Kur'an'ın mücessem halidir. O olmasa Kur'an'ı Kerim soyut kalır, kitapta kalır, yasada kalır insan hayatına aktarılamaz Belki de uygulaması imkansız Bir ütopya halini alır Peygamber hayatında ideal biçimde O mücessem Bir modele dönüşmüştür İşte Efendimiz'de sizin için Üsve-i Hasene vardır Allah'tan korkan ona kavuşacağını umanlar için Ayeti kerimesindeki Üsve-i Hasene Bu modelin efendim, Bir başka ismidir Sünnet de zaten yine Yol yasa anlamına gelebiliyor Bu manada sünnet Kur'an-ı Kerim'i nesk ifadesini Hanefiler kullanmışlardır. Neskin bir de e, teknik olarak bazı e, detayları da vardır. Nesk demek illa bir hükmün e, toptan uygulama alanından kalkması demek değildir. E, büyük oranda nesk ilgili tespitlerde şu ayet şunu nesk etmiştir, şu nas bunu nesk etmiştir şeklindeki ifadelerde yani bir önceki ayetin yahut nas'sın uygulama alanını daraltmıştır uygulaması uygulanması için belli sınırlar getirmiştir şartlar getirmiştir ona detay kazandırmıştır beyanı tefsir dediğimiz şey yani önceki hüküm artık belli bir düzenlemeye Efendim alınmıştır anlamında detaylarının olduğunu öğrendiğimiz ikinci bir NASA da bu manada e, nasih denebiliyor e, meseleye böyle yaklaşırsak Efendim daha sahih bir bakış açısı elde edebiliriz. İşte sizin dininiz, size, benim, dinim, bana e, ayeti kerimesi e, Kafirun suresinde hangi bağlamda kullanılmıştır? Bu da neyi gösteriyor? Yani din kelimesinin sadece hak dine kullanılmadığını Kur'an'da. Belki çoğulu haliyle geçmese bile işte burada da sizin dininiz şeklinde bir ifade ile müşriklerin de E, dini olduğunu ve onların da dininin e, Kur'an-ı Kerim'de ifadeye döküldüğünü görebiliyoruz. O bakımdan din tektir, e, şeriat çoktur. E Bu demek oluyor ki din değişmez, şeriat değişebilir. Peygamberden peygambere değişebilen şeriat, e, Peygamber Efendimiz'den sonra yaklaşık 1500 sene geçti. Belki 1500 sene daha geçecek bilmiyoruz. Neden değişmesin? İsa ile Muhammed arasında 500 yıllık bir dönem var yaklaşık olarak 600 yılda birçok şey değişiyor da nes olabiliyor da 1500 yılda 3000 yılda niye değişmesin şeklinde ki itirazlar bu manada temelini bulamaz. İkincisi dinin ikman edildiğini anlatan ayeti kerime bağlamında da ve Allah'ın ilmi, iradesi hikmeti bağlamında da onun kuşatıcılığı bağlamında, tarih üstülüğü bağlamında da efendim çok da sınav, iyi bir sınav veremez. Eee Nerede o soru ya? O soru elimden. Heh. İşte kafirin suresindeki bu din hangi bağlamda kullanılmıştır? Bu din, şimdi din dediğimiz gibi uyarınca Allah'a inkiyat ettiğimiz buyruklar mecmuasıdır. Ritüeller mecmuasıdır. Buyruklar mecmuasıdır. Genel olarak böyle bir yapının adı da diyebiliriz. Şimdi müşrikler de güya uyarınca Allah'a inkiyat ettiklerini düşündükleri belli ritüeller geliştirmişler. Bu ritüellerin toplamına biz ne diyoruz? din diyoruz. Beşeri din olabilir, ilahi din olabilir. Yahut ilahi din özü olabilir. Daha sonradan insanlar onu tahrif etmiştir. Tahrif edilmiş, muharref bir din olabilir. Caferun suresindeki efendim sizin dininiz derken müşriklerin dininden kasıt Allahu alem budur. İtaat anlamına gelebilir mi? Dedik ki işte din kelimesi İnkiyat, itaat anlamında kişinin eylemi uygulaması olarak da karşımıza çıkıyor. Bir tutum yani sizin Allah'a kulluk adına sergilemiş olduğunuz tutumlar size benim Allah'a kulluk adına takip ettiğim, benimsediğim tutumlar bana dini böylece bir eylem ve tutum olarak yorumlarsak o da olabilir. Mümkün çünkü lügat anlamına da uyuyor. Şimdi eski kitaplar tamamıyla neskedilmiş midir? İncil veya Tevrat'tan kıyamet herametleri doğru kabul edilebilir mi? Yok ben eski peygamberlerin diyorum. Ve Deccal örneğini de boşuna vermedim. Efendimiz diyor ki Adem'den bana kadar bütün peygamberler ne yapmıştır? Deccalla ümmetlerini korkutmuşlardır, uyarmışlardır. Biz eski kitaplardaki bu bilgilere eğer kendi kaynaklarımız üzerinden varırsak İsraili bilgiler bizim kaynaklarımızdan yani hadislerden bize ulaşırsa Biz bunu alırız işte. Deccal'la ilgili kıyamet alameti bilgisi eski peygamberlerde de olduğuna göre o peygamberlerin bu yöndeki bilgisi neshe tabi değildir, geçerlidir. O anlamda söyledim. Yoksa bu demek değil ki eski peygamberlerin davetini getirmiş olduğu dini buyrukları Tevrat'tan okuyalım, İncil'den okuyalım. Dolayısıyla kıyametle ilgili birtakım bilgileri de oradan alalım ve bunlar işte neshe olmamıştır diyelim değil. Onların bu manada içermiş olduğu bilgilere biz güvenemeyiz. Yanlıştır da diyemiyoruz açıktan, doğrudur da diyemiyoruz. Ancak ve ancak Kur'an'ın sünnetin getirmiş olduğu ilkelerle açıktan çatışanlara yanlıştır diyebiliriz. Bunlar da zaten marif konusunda olmaz. Varsa da, marif konusunda da olsa olabilir, varsa da O zaten peygamberin sözü değildir çünkü tahrif edilmiştir. Tahrif edilmiş bir kitaptaki bir ifadeyi veri kabul edip de gördün mü işte bir peygamberin efendim davetiyle bir verdiği marifetle bir önceki peygamberin marifeti çatıştı demek de doğru olmaz. İslam'da yönetim şekli nedir? Öyle bir konu var mıydı ya? İslam'da belli bir yönetim şekli yoktur. Hilafet Bizdeki genel olarak Allah Resulünden sonra vekalet anlamında, ümmetin aynı zamanda siyasi iradesinin temsilciliği anlamında bir kavram olarak kullanılmıştır ama somut, detaylı, belli bir yapıya işaret etmez. Tarihte bunun Hülefa-i Raşid'in döneminde, özellikle Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer döneminde en ideal anlamda uygulaması örnekliği vardır. Tarihin değişik dönemlerinde Ömer bin Abdülaziz döneminde olduğu gibi ki ona da Hulefa-i Raşidinden sayılırlar. Zaten Hulefa-i Raşidin demek ilk dört halife demek değildir. Bu geniş bir kavramdır. Hala Raşid halifeler olabilir. Hilafet tekrar ihya edilirse Raşid halifeler çıkabilir, yarın da çıkabilir. Kavram çünkü geniştir ama tarihte bunun en ideal örnekleri o ilk dört halife olduğu için. Ondan sonra gelenler o ideal düzeyi yakalayamadığı için büyük oranda istisnaları dışında haliyle Hulefa-i Raşidin onlara tahassüs etmiştir. Ee, hilafet dediğim gibi böyle detaylı, somut, müessesevi bir yapı olarak e, karşımızda değil. Bunlar zaman içerisinde ne olur? Bizim e, içinde yaşamış olduğumuz siyasi, politik, kültür içerisinde biz genel Kur'an ve sünnetteki siyasete biçim veren naslarımız ve bu naslardan istihraç edilen ilkelerimiz üzerinden bunları ne yaparız? İşleriz, inceleriz denkit ederiz, ayıklarız, bunlar üzerinde fikir tatisinde bulunuruz ve nihayetinde e, belki bunlardan da yararlanmak suretiyle Niha o günün şartlarına, o dönemin efendim e, icaplarına uygun bir yönetim biçimi, idari sistemi geliştirilebilir. Yani dünya nüfusunun bir buçuk milyarını Müslümanların oluşturmuş olduğu bir dönemde. Bu bir hayal ya, bir buçuk milyar insanı aynı anda politik olarak temsil edecek bir kurum, Ve bu kurumun bir buçuk milyar insanın hayatına kadar uzanan, dallanan idari sisteminin herhalde e, bugün ki tecrübelerle, teamüllerle, bugünkü kavramlarla e, ilişkisiz olduğunu, bunlardan bağımsız biçimde, hiçbirine bakmadan, sadece Kur'an ve sünnete bakarak bir sistem geliştirebiliriz demek de doğru değil. Elbette ki günümüz siyaset politika teorilerinden de bu manada, uygulamalardan, örneklerden de yararlanmak suretiyle. Ama Kur'an ve sünnetten ve bunlardan istihraç edilen ilkelerden hareketle, bu gözle, bu perspektifle bizim fıkıh müktesebatımızdaki ilgili konularda icra edilmiş kıyaslar, içtihatlar, bütün bunlardan hasıl olan bir Müslüman aklıyla bütün bunlar ele alınır ve buradan günün şartlarına uygun bir idari sistem geliştirilebilir. Somutu şu an yok. Çünkü şu an Müslümanlarda bir buçuk milyar insanı, bırakın onu 50 milyon insanı, 10 milyon insanı, 5 milyon insanı bile bu adammışlıkta, bu samimiyette, kendi içinde böyle bir hiyerarşik düzen dahilinde Müslümanların böyle bir tecrübesi bile dünyada yok. Şeriatla idare ettiklerini ve edildiklerini iddia eden ülkeler maalesef bu konuda örnek teşkil edemezler. Onlar da içeriğini doldurmuş değiller, buna uymuyorlar. Hilafet dinin aslından değil. İmamet meselesi, hilafet meselesi dinin aslından değil tabii ki. Bir idari Efendim konudur. Siyaset ve politika ile alakalı bir konudur. Ee, burada bir problem yok. Böyle bir şey olmuş olsa zaten Efendimiz Kur'an ayetleri zaten somut biçimde bizim yönetim biçimimize e, orada Efendimiz karar verirdi. Yahut Allah'tan aldığı vahiyle bizde yönetim biçimi bu olmalı derdi. Yok Efendimiz bize siyasi ve politik Efendim düzenimizin çok temel ilkelerini vermiştir. Kıstaslar vermiştir. Bu kıstaslar üzerinden sahabe ve İslam tarihinin muhtelif dönemlerinde alimler değişik Efendim teoriler geliştirmişlerdir. Sahabe o dönemde bunu e, hilafet olarak uygulamıştır. Buna hilafet denmesi dediğim gibi, Efendimizin halifesi anlamında, Efendimizin halefi anlamında, Allah'ın halifesi değil, Efendimizin halifesi anlamında. Efendimiz riyaset ediyordu, Yargı, efendim savaş kararı, ganimetlerin taksimi buna benzer işte o günkü siyaset dediğimiz e, uygulamalar bütününü teşkil eden konularda Efendimiz'in vefatından sonra bir riyaset boşluğu oldu. Hemen sahabi onun doldurulması gerektiğini bildi, kavradı ve hemen onu doldurdu. Dolayısıyla hilafet odur. Hala bu boşluk vardır. Hala hilafetin biz e, yokluğunu hissediyoruz. O riyaset, o boşluk e, bugün de hilafet dediğimiz kavramla e, birlikte doldurulması lazım. Ama hilafet dediğimiz şey detaylı biçimde bir idari sistem bize getirmiyor. Hilafet sadece o makamın adıdır, belli ilkelerin adıdır, toplu ifadesidir. Ama bu diyelim ki bir konuda karara varmak istediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz kamuoyuna efendim sunarak, referandum yaparak, seçim yaparak, meclis kurarak, senato bilmem ne oluşturarak mı yapacaksınız, başka bir yolla mı yapacaksınız? Bunlar işin detaylarıdır. Bunlar dediğim gibi bizim tarihteki o hilafet kavramımızın muhtevasında yoktur. Bunları fakihler edille-i şer'iye üzerinden kendileri istihraç ve istihlas ederler. Ha günümüzde İslam demokrasi, İslami demokrasi, liberalizm gibi ideolojilerle bağdaşır ya da bağdaşmaz gibi tartışmalar vardır. Dediğim gibi yani demokrasiydi, liberalizm falan bunlar e, batılı dünyanın üretmiş olduğu kavramlardır. Kendi tarihi efendim süreçlerine tekabül eder. Onlarda bir gerçekliği, bir karşılığı vardır. Bizde gerçekliği ve karşılığı olmadın zaten. Olmadığı için zaten bizde demokrasiler de e, demokrasi değildir. Seçimler seçim değildir. Araplardan özellikle bahsediyorum. Türkiye'de yani bundan e, tam olarak kurtulabilmiş değil. Düne kadar da biliyorsunuz zaten. E, neden? Çünkü kendi tarihi tecrübemizin getirmiş olduğu bir kurum değil. Bu bakımdan e, yani İslam'da demokrasi vardır da diyemem, yoktur da diyemem. Fakihler ne yapacaklar? Demokrasiyi inceleyecekler. Yahut bütün yerleşik, modern e, siyaset teorilerini, Uygulanan sistemlerin hepsini incelerler. Hatta bunların dışında kendileri de bir takım sistemleri konuşur, düşünür, tasarlarlar, tartışırlar. Nihayetinde buna fakihler karar verecektir. Adına demokrasi denmesini ben de doğru bulmam. Buna demokrasi denmez. İslami demokrasi ifadesi de zorlama bir şey olur. Çünkü demokrasi onların kendi üretmiş olduğu bir sistem. Adamlar onun yani geçmişini ta ilk çağa kadar uzan, ulaştırabiliyorlar, dayandırabiliyorlar liberalizm işte muhafazakârlıktı vesaire bu tür kavramlar Batı'nın kendi siyasi iktisadi şartlarının işte 18. yüzyıldan itibaren geliştirmiş olduğu, üretmiş olduğu kurumlardır. Yani bizim buna ihtiyacımız yoktur. Biz de şura kavramı üzerinden daha özgün bir sistem kurulabilir ama sadece kavramla bu sistem inşa edilemez. Dediğim gibi ortada çok yoğun bir nüfus var. Çok karmaşık ilişkiler var dengeler var. Bütün bunları efendim gözetip e, o denklemi doğru kurabilecek çok daha detaylı bir sisteme ihtiyaç var. Kur'an'ın cem edilmesi esnasında bazı heyetlerin hatta bir surenin Kur'an alınmadığına dair görüşe ne diyorsunuz? Velaye suresi mi kastediyorlar? O apokriftir. İnternette yazın Velaye suresi diye görürsünüz. Yani çok açık orada Hz. Ali vesayet e, şeyi, şianın Vesayet inancı orada şey yapılıyor, telkin ediliyor. Yani Şii akidesinin, ideolojisinin tervic ve teyidi adına geliştirilmiş bir metindir o. Böyle bir şey yok. Ancak tilavetine solunmuş ayetler var ahsap suresinde. Onları biliyoruz. Ama onun dışında başka bir şey yok. Her ne kadar Amel imandan bir cüz olmasa da bu konu hakkında bir sürü hadis var. Bir sürü hadis olmaz. Sürü koyunlara kullanılır. <gülüyor> amel imandan bir cüzdür diyenlerin de delilleri çok... Bu konuyu nasıl anlamamız ve hangisine göre hareket etmemiz gerek? Esselamu Aleykum. Evet. Geçen dersler arkasında. Ha bu geçen dersmiş. Belki de arkadaş yok burada. Delikanlı adamsın sana helal olsun ha. He. Bu bir sürü ikazımdan sonra ben o soruyu sordum diyebiliyorsan yürekli adamsın. Aferin. Evet. Şimdi amel imandan bir cüzdür değildir konusu tartışması. Geçen hafta ben ya 15 gün önce bunu konuştuk. Sen var mı yok muydun? Yok yok yok. Ha yoktun. Dedin. İzledin mi peki o videoyu? Ha, bir izle ondan sonra haftaya yani 15 gün sonra sorasın tamam. Hocam ben çok e, sağlam e, bir delil istiyorum. Çünkü karşımda delil gösteren adamlarla benim gösterdiğim delilleri bir yere koyduğumuz zaman ikisini de doğru olur diyorum. Evet. Sen bir onu bir dinle ondan sonra ya. Tamam Yani amel imandan bir cüzdür derken ki imandan ne anladığımız. Amel imandan bir cüz değildir derken iman kavramını ne anlamda kullandığımız farkına dayalı bir şeydir bu. Ama mesela Yemen'den gelen bir heyete peygamberimiz e, 60 tane madde sıralıyor ve en ufağı e, şey yoldan insanlara zarar veren bir tamam, şey. Tamam işte sen var. o dersi dinle. Biz bunlardan bahsettik orada imanın dinin ne anlama geldiğini. Anlattım sen onu mutlaka dinle bizzat bu konularla alakalı zaten. Buyur kardeşim. Kardeş. Ee, şey sorun, bu e, ciddi, yani... tarikatlar ocak dergah Tarikatlar medreseler gibi, medreselerde nasıl İslami bilginin eğitimi, öğretimi veriliyorsa, tarikatlarda da özellikle nefis teskiyesine dair olanlarının uygulamalı biçimde, usta-çırak ilişkisi içerisinde tezgahta bunun uygulaması yaptırılıyor. Dergahlar, ocaklar diye bunu anlayabiliriz. Orada mürşitler, rehberler ne yapıyorlar insanlara? Yani ayetlerde, hadislerde, sahabeden bugüne tevarüs ettiğimiz İslam büyüklerinin hayatlarında e, temessül eden ideal ahlakı, ideal Efendim nefis teskiyesini e, belli modeller üzerinden Şah Nakşibendi'nin kendine hasmi modeli var, Abdülkadir Geylenli'nin kendine hasmi modeli var. Belli modeller üzerinden, insanlardaki o psikolojik yapıyla da paralel, kültürel, iklimsel yapıyla da paralel. Nakşili'yi Afrika'ya taşıyamazsınız, bana çok garip geliyor mesela, onu da söylemiş olayım o nakşilik o kültür o iklimle alakalı bir şeydir taşırsanız o Afrikalı taşır zaten yani o nakşibendi ifriki iyi olur bu şekilde bunun uygulamaya konduğu tezgahların adıdır hiçbir zamanda bir tarikat kendisini ne mezhep yerine koyar ne din yerine koyar çünkü mezhebin alanı başkadır tarikatın alanı başkadır Tarikat mezhepten almış olduğu bilgiler doğrultusunda nefis tezkiyesini yapar. Mezhep de nefis tezkiyesinin detaylarına karışmaz. Yani hapsi nefes meselesi, nazar berkadem meselesi, mezhebin karışacağı bir konu değildir. Nazar berkadem gerekli midir? Gereklidir. Güzel bir şeydir. Zihnini, ruhunu, kalbini arı duru tutarsın. Ama, hocam, brav, Ama bunu tarikat gereği. Rabıta da güzel bir şeydir. Rabıtaya... Ya işte abartılmış bazı rabıta tanımları, sorgulanması, tartışılması gereken bazı rabıta modelleri var. Onlar efendim e, onları ben de onaylamıyorum. Yani onaylamıyorum derken tabii ki yani katılamıyorum. Himmet meselesi, mesahbeti, zamanın bir sözü var. Ben cevizim kaybolsa da seyir baş vururum. Evet. Bunları konuştuk ya. Rabutayı da Böyle bir soru gelmişti, konuşmuştuk ki himmet meselesinde bildiğim kadarıyla. Ha. Şimdi tarikat deyince neden aklımıza hemen himmet geliyor? Neden aklımıza hemen rabıta geliyor? Yani tarikat yani bir mürşide intisap etmenin manası illa bunları kabul edeceksin, mürşit sana hemen bunları söylüyor, bunları yapacaksın diye düşünmekte gerekmiyor ya. Tarikatın kazanımlarından, zenginliklerinden bu şekilde bir takım şartlanmışlıklarla mahrum olmayalım. Tabii tarikat herkes tarikata girecek diye de bir şey yok yani isteyen gelir isteyen girmez. Tercih meselesi. tabi tabi Tabii. tabii. tabii. Ananı. Şimdi, şey ya, şimdi yanlış bir şey. Onu da konuştuk. Gelecek o konular yine. Sen dersleri, sen geçmiş kayıtları dinle o zaman ya. Peki arkadaşlar, bittiyse. Buyur. Var, öyle değişik e, isimlerden de buna benzer sözler geliyor. O ne anlamdadır? Yani sünnet bize Kur'an'ın mücmel taraflarını detaylandırır, kapalı taraflarını açıplar. Dolayısıyla biz e, sünnet olmazsa eğer, söz gelimi ve akî musale ayeti kelimesini anlayamayız da, uygulayamayız da. Muhtaçlık Kur'an'ın muhtaçlığı değil, bizim muhtaçlığımız. İdrakimizin yetersizliği. Ya da Allah Azze ve Celle'nin belli bir hikmete memni olarak ilgili ayetlerin mücmel ve muhtasar göndermesiyle alakalı bir muhtaçlık. Bizle alakalı bir muhtaçlık var. Peki ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.